صلى والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه روايهت لي بالحديث Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık olarak şöyle buyuruyor. <gülüyor> <Gülüyor> İnnemal <imdimâ> a'malu bin <-niyâti> Ameller niyetlere bağlıdır. Ve innemâ likullim ri <immane> Her kişi için niyet ettiği vardır. Sadece. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Her kimin hicreti Allah'a ve ise فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Onun hicreti Allah'a ve Rasulüne. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُّنْيَا يُصِيبُهَا اَلِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا Her kimin hicreti erişeceği bir dünyalık ya nikahlanacağı bir kadın için ise fe tuhu ila ma hacara ileyhi. Onun da hicreti kendisi için hicret ettiği şeyettir. Ehli sünnet ve cemaat akidesinin mensuplarının şunu çok iyi bir şekilde anlamaları, kavramaları gerekir ki bir kişinin ehli sünnet ve cemaat olması selefi Salihin radvanallahi aleyhim ecmaine hem akide de hem amelde hem ahlakta ittiba etmesiyle olur ehli sünnet ve cemaat olmak hem akideyi hem ameli hem de ahlakı kapsar. Elbette ki akide amelin ve ahlakın kendisinden doğduğu şey olduğu için ve kişi akideyle kurtulacağı için önceliklidir. Fakat Ehl-i Sünnet ve Cemaat sadece teoride kalan herhangi bir hakikati olmayan, pratiği olmayan bir akideden kitaplarda yazılı kalan ama amele dökülmeyen, insanın hayatında tezahürü olmayan bir akideden ibaret değildir. Ehli sünnet vel cemaat akidesi insanın hayatında pratik olarak amel ile, ahlak ile gözüken bir akıdedir. Biz kardeşlerim tevhid inancını pratik bir kültür olsun teorik bir kültür olsun bilgimiz olsun malumat sahibi olalım diye öğrenmiyoruz. Ya da biz yine tevhid inancını Muhaliflerimizi reddedelim, ağızlarının paylarını verelim ve insanlara üstünlük sağlayalım diye öğrenmiyoruz. Biz tevhid inancını gereğince amel etmek için öğreniyoruz. Tevhid ile amel etmek öncelikle bizim işimiz. Öncelikle ben tevhidi kalbiyle, diliyle ve azalarıyla gerçekleştiren biri olmamıyım. Resullerin getirdiği tevhid uluhiyet tevhidi. İbadet tevhidi. Uluhiyet ve ibadet tevhidinin diğer adı ilim ehlinin arasında kasti ve iradi tevhid. Yani kişinin kastının, iradesinin tek bir zata yönelmesi. Bu uluhiyet ve ibadet tevhidinin mertebeleri var, dereceleri var. Bütün günahları tamamıyla silen ve kişiyi cennete götüren ve cehennem ateşine kişiyi haram kılan Ulûhiyet ve ibadet tevhidi kemal anlamdaki ulûhiyet ve ibadet tevhididir. Ulûhiyet tevhidinin kemal anlamıyla mükemmel bir şekilde yaşanması, yerine getirilmesi tahakkuk ettirilmesi ise kişinin bütün talep, irade ve kastının tek bir zata yönelmesi demektir. O da Allah Azze ve Celle olmalıdır. Biz uluhiyet tevhidini ve uluhiyet tevhidine zıt olan şeyleri öğrendik. Evet. Allah Azze ve Celle'den gayrısına ibadet kastıyla yönelmek. İbadetin herhangi bir cüzünü Allah'tan gayrısına yönetmek şirktir. Mesela dua, mesela kurban kesmek, mesela sığınmak, mesela ibadet anlamındaki korku. Bunun gibi ibadet cüzlerinden herhangi bir cüzü, Yüce Allah Azze ve Celle'den gayrısına yönelmek şirktir. Yöneltmek şirktir. Bunu öğrendik. Artık bu gözlüğü taktık ve etrafımıza bununla bakıyoruz. Bu gözlükle etrafımıza bakınca birçok şirk, şirke bulaşmış insanlar şirk inancının savunucularını görmeye, sezmeye başladık. Ve bu bizden pek çoklarını oyaladı, aldattı. Biz kendi nefsimizi unuttuk. Tevhidi kemal anlamıyla mükemmel anlamda gerçekleştirmeyi terk ettirir. Halbuki uluhiyet ve ibadet tevhidiyle önce bizim amel etmemiz gerekir. Bunun en alt derecesi Kişinin uluhiyet ve ibadet tevhidinin zıt olan şeyleri terk etmesidir. En alt derecesi. Uluhiyet ve ibadet tevhidine zıt olan şeyleri terk etmeyenin tevhitten herhangi bir fayı yoktur. Yani şirki ve küfrü terk etmeyenin tevhidden bir fayı yoktur. Demek ki tevhidin en alt mertebesi Tevhide zıt olarak şirk ve küfrü terk etmektir. Tevhidin üst mertebesi Allahu Teala Azze ve Celle'yi ibadete layık olarak kabul edişin bir gereği olan vacipleri, ibadetleri, taatleri hakkıyla yerine getirmektir. Bu da ikinci derece. Tevhidin üçüncü derecesi ve kemal derecesi kişinin bütün sözleriyle ve fiilleriyle Allah Azza ve Celle'nin zatını onun hoşnutluğunu onun rızasını kastetmesi demektir. Onun için tevhid kitapları okumak onun bilgisini edinmek ve şirket ve küfre bulaşmış insanları hor görmekten ibaret değil. Tevhid, her mertebesi gerçekleştirilmesi gerekli olan bir vecibe. Kendi neslimize nazar edeceğiz. Tevhiddeki eksikliğimizi görüp bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizim bugün burada yapmak istediğimiz de uluhiyet tevhidinin kemal mertebesi olan, üçüncü mertebesi olan, zirvesi olan, niyette ihlas mevzusudur. Yani kişinin bütün fiilleriyle ve sözleriyle Allah Azze ve Celle'yi ve O'nun hoşnutluğunu kastetmesi. Kişinin bütün sözleriyle ve fiilleriyle Yüce Allah Azze ve Celle'yi ve O'nun hoşnutluğunu kastetmesi. İşte bu uluhiyet tevhididir. Allah subhanehu ve Taala ihlası uluhiyet tevhidinin bu üçüncü mertebesini bütün kullarının üzerine farz kılmıştır. Fakat kullar arasında ihlası gerçekleştirmek hususunda yine bazı dereceler ve farklar olur. Üzerimize farz kılınan ihlas riyadan arınmış temiz bir niyetin sahibi olmak demek. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta okuduğum hadiste bize amellerde niyetin önemini açıklıyor. İnnemel a'malu bin niyat kısmında amellerin <gülüyor> sıhhati için mutlaka niyet ile işlenmeleri gerektiğini açıklıyor. Sonra فَمَنْ كَانَتْ هِدْرَتُهُ اِلَى ve وَرَسُولِهِ ve devamında niyetin de ihlas üzerine olması gerektiğini bize bildiriyor. Demek ki ameller mutlaka niyet olmalıdır. Zaten ilim elinden bir kısmı Niyet ile meydana gelmemiş şeyin adının amel olmadığını söylerler. Bu amel değildir derlerdir. Çünkü niyet kastetmek etmek demektir. Kişi niyet etmeksizin amel yapamaz. Eğer ondan niyet etmeksizin bir amel sadır olursa bu gayri ihtiyari olduğu için ona amel ismi verilmez. Mesela siz birisi tarafından Cenabet halinizde şaka yollu bütün vücudunuz ıslatılırsa Cenabet'ten temizlenmiş olmazsınız. Çünkü sizin Cenabet'ten temizlenmeye bir kastınız yok. Yani niyetiniz mevcut Değil. Ve bu size ait bir amel de değil. Çünkü gayri ihtiyari. Elinizde olmadan meydana gelmiş bir şey. Demek ki ameller için niyet şart. Zaten kişinin niyetsiz olarak bir amel işlemesi de mümkün değil. Mutlaka her fiilin altında bir niyet yatıyor bir kasıt yatıyor. Fakat, yani iradeyle ve ihtiyarla, istenerek işlenmiş, her fiilin altında, her işin, her amelin altında mutlaka, bir niyet yatıyor. Fakat, niyetin olması da, kafi değil. Niyetin, ihlas üzere olması lazım. Yani kişi o ameliyle Rab subhanehu ve teala'nın hoşnutluğunu katletmesi lazım <gülüyor> Ta ki o amel Allahu Teala azze ve celle katında makbur bir amel olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu buyruğunun ikinci kısmında bize niyetin ihlasla olmasının gerektiğini açıklıyor, öğretiyor. Her kimin hicreti Allah'a ve رسولüne ise sadece onun hicreti Allah'a ve رسولünedir. Allah ve رسولü için hicret edenler kimler? Bu nasıl ayırt edilir? Kalplerde olan kasta, kalplerde olan niyete göre ayırt edilir. Her kim hicret ederken Allah'ı ve رسولünü kastettiyse Allah-u Teala'nın rızasını, hoşnutluğunu ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in beraberliğini kast ettiyse fe hicretuhu ilallahi ve Resulü. Onun hicreti Allah'a ve Resulü'dür. Her kimin de hicreti li dunya yusibuha erişeceği bir dünyalık emimraetin yankihuha yahut evleneceği bir kadın için ise onun da hicreti Velev ki, velev ki zahirde başka gözüksün, görünürde başka olsun, onun hicreti hicret ettiği şey için olmuştur. Yani onun hicretinin Allah katındaki değeri, kendisi için hicret ettiği şeydir. Onun hicreti Allah katında, Allah'a ve Resulüne hicret edenin hicreti gibi yazılmaz. Demek ki bütün değerini amel, Niyet ile kazanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sahih-i geçen bir hadiste amellerde niyetin ne kadar ve niyette ihlasın ne kadar önemli olduğunu bize şöyle beyan ediyor. Yaklaşık olarak hadis şöyle. Kıyamet günü insanlardan ilk olarak hesaba çekilecek kişiler şu üç kişi olacaktır. Kimlerdi bunlar? Şey, zengin. Zengin. Alim. Evet. Kurra, kuram okuyucusu ya da alim dediniz ona. Ve şehir. Hadis genel olarak şöyle yaklaşık olarak her üçü de teker teker çağrılacak. Ve allah u Teala Azze ve Celle onların üzerindeki nimetini onlara sayacak. Onlar da bu nimetleri ikrar edecekler. Artık allah Teala Azze ve Celle hangi nimetleri onlara hatırlatacak ise mal verdim, evlat verdim hepimizin üstünde Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın sayısız nimetleri. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle soracak. Bunlarla siz ne yaptınız? Onlardan birisine zenginlik nimet olarak verilmişti, birisine şehitlik nimet olarak verilmişti ve bunun dışındaki nimetler birisine de başka bir ilim nimet olarak verilmişti. Birisi diyecek ki Allah'ım senin uğrunda savaştım, hatta şehit oldum. Diğeri diyecek ki Allah'ım hayır kapılarından hiçbirini bırakmadım, hepsini harcadım öbürü de diyecek ki Allahım senin kitabını okudum öğrendim ve insanlara öğrettim Allahu Teala aziz üçüne de yalan söylediniz bunlar ve üçüne de sen ne kahraman ne yiğit savaşçı desinler diye <gülüyor> savaştın diğerine <gülüyor> ya <alham gülüyor> sen ne cömert adam desinler diye malını harcadın. Diğerine de sen ne güzel Kur'an okuyucusu desinler diye Kur'an okudun denilecek ve yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak. Demek ki bir kişinin amel yapması önemli bir şey olmakla birlikte o amel eğer salih bir niyete yani doğru bir niyete sahip değilse isterse amellerin zirvesi olan şehitlik ya da alimlik ilim öğrenme gibi ameller olsun kişiye faydası sağlamayacak. Kişiye onun bir faydası olmayacak. Şimdi kendi nefsimize dönelim ve tespit edelim. Her amel sahibi kendi nefsine dönsün ve nefsini bir tahlil etsin. Acaba beni bu ameli yapmaya iten etken nedir? Ben de kendi nefsime döneyim ve kendi nefsime bir bakayım anlatmak, insanlara öğretmeye çalışmak, bu da bir ameldir. Dinlemek de bir ameldir. Beni bu amele iten etken ne? Saik ne? Beni bu amele iten etken nedir? Rabbim Subhanahu ve Taala'nın hoşnutluğunu mu arıyorum bununla? Yoksa başka bir takım hesaplarım mı var? Acaba Rabbim beni yaratan, her şeyimi bana veren Allah azze ve celle'nin hoşnutluğunun mu peşindeyim? Ya başka neyin peşindeyiz canım sen de? Yok yok. Sen bir dön sor. Kendi nefsini bir tahlil et. Seni buna iten etkeni tespit etmeye çalış. Mucayip cihat esnasında dönsün baksın nefsine, ilim öğrenen ilim öğrenmez esnasında dönsün baksın nefsine, şöyle bir düşünsün. Ben bu amelimde halis salih bir niyet üzerine miyim? Halis ve salih niyet, Rabbimiz Subhanahu wa Taala'nın hoşnutluğunun kastedildiği niyet. ve bu ulûhiyet tevhidinin bir mertebesidir. Zaten ulûhiyet tevhidinin hususen Şeyhül İslam İbn Teymiyye ve İmam İbn Kayyım rahimehullah'ın kitaplarındaki adı nedir? İradi, kasti tevhid. Yani kastedilen zatın teklenmesi, birlenmesi. Sadece Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunun aranması. Bunun da mertebeleri var dedik. Suudi Arabistan Diyanet İşleri Bakanı, orada bakanlık bu. Bir de müftü var. Salih bin Abdülaziz, Şeyh.